Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz 'alayhi ma'ittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalla fa hasbiyallahu la ilaha illahu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 çok aziz vekil muhterem müslümanlar. İsterseniz şöyle gözünüzü yumun. İslam ve iman kanatlarınızı takın. Ruhani varlığınızla 1400 kusur sene evvelinin Mekke semalarına doğru bir uçun muhterem müslümanlar.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 Canavarları aratacak kadar korkunçlaşmış muhterem müniler. İsa Aleyhisselam var arasında ifade ettim. 570 sene gibi bir zaman var. Aziz Müslümanlar. top yakın yolunu, inancını kaybetmiş. İlahi bütün faziletler lügat kitaplarından dahi silinmiş. Akif o günü ifade ederken yine sefaatında öyle diyor.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 Dişsiz insanları, kardeşleri yiyor, dikkat ediyor musunuz muhterem Müslümanlar? Ya, muhterem Müslümanlar Halik-i e manevi ve pek büyük sahipler istiyoruz inşallah Teala. Öyle sahipler ki Gönüllere girecek sahipler Öyle sahipler ki Vicdanları yıkayacak sahipler öyle sahipler ki insanı Kur'an'ın abı hayatıyla yıkayacak ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin yoluna sevk edecek muhterem Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz ve ümitliyiz Müslümanlar ümitliyiz inşallah öyle bir iyi günü görmeden ölmeyeceğiz Konyalılar evet Mekke-i Mükerreme'de Doğuş günleri ben onun üzerinde durmayacağım Çünkü Konya'mızda Mevlid-i Şerifler tertip edilecek Fahri Kainat'ın doğuşu Mevlidler de Süleyman Çelebi'nin diliyle zaten anlatılacak Sonra genç ve hatiplerimiz Benden daha güzel konuşmalarda Peygamber Efendimiz'in doğuşundan bahsedecekler Ben size Allah Resulü'nün Şöyle görünümünden bazı şeyler bugün vermeye çalışacağım dersinde. Gerçi موضوعumuz Cibril hadisiydi ve İslam'dı. Aşk eril Mesnevisi'nde öyle diyor. Aşk eri Mevlana Mesnevisi'nde öyle diyor. Yekdehan khahem bepehnayi felek tabigu yemrishki an vasf an melek. Feleklerin genişliğinde bütün ecran-ı semaviye kainatı takayyül edin. Feleklerin genişliğinde bir ağız isterim ki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 bütün evliyamızı, bütün Allah dostlarını yerle bir etmek isteyen bir şebeke muhterem paçası, çamurlu, ağzından korkunç kokular gelen bir şebeke aşk eri Mevlana'mız öyle diyor Rabbim şefaatine nail kıl yektehan kahem ve pehnayı felek tabigüyen vasfahan reşki melek kainatım genişliğinde bir ağız isterim ki Meleklerin kıskandığı o büyük mürşitten, Yüce Nebi'den söz açayım diyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinde mektubatında bu mavzu şöyle türlendirir bu manayı. Ma immedehtü Muhammeden bi mekâletî, belmedehtü mekâletî bi Muhammedi. Ben diyor eğer mektubatım ve diğer eserlerimde, sohbetlerimde eğer Hazreti Muhammed'in metinden bahsettiğim vasfından söz açtımsa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 Bir de İbnül Fariz'dan söyleyeyim bakınız. Yani Allah Resulü'nden söz açmak. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin fazail ve kemalet kemalatından söz açmak denince Kahire ulemasından ve velilerinden ve 15 sene Mekke-i Mükerreme'de mücavir kalmış. Evet, muhterem sunular, Ebnül Farıl diye bir zat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 Tekrar ediyorum ve Allah tevenni wa ve fihi malam Peygamber Zişan, Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinden bahseden insanlar meslekinde mütehasıs oldukları halde yani benim 48 senedir kürsüde kendi tabirim kalemleri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 Rabbim dudaklarımızı eşeğinden ayırma Amin. Rabbim şefaatine mazhar kıl Amin. Bütün varlığımızla Garı çıkan kervanın peşindeyiz bizi ayırma ya Rabbi Amin. Evet Konyalı müminler Aziz kardeşlerim 14 asır evvel daha biraz daha fazlasıyla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 Hatice validemizin serveti yerindeydi biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz 25 yaşında, kendisi 40 yaşındaydı. Arada 15 sene yaş farkı vardı. Fakat Mekke kan kadınları ve hanımlarının en asili olduğu için Allahü Zülcelal Hazreti Hatice'yi Muhammed'ine yardımcı olarak verdi. Servetiyle bilmem tabir caiz miyim? bütün fazail ahlakiyesi ahlakiyyesi ve edebiyle, güzelliğiyle Peygamber Efendimiz aradaki yaş farkına itibar etmediği fazilet örneği, müminlerin annesi Hazreti Hatice validemizle yirmi yaşında evlenmişti, 15 senelik evlilikleri vardı. Hatice validemiz, tabi biliyorsunuz ilk inanan Müslümanlardan evet muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'e şimdi biraz sonra göreceği söyleyeceğim inşallahu Teala Azık götürüyor Peygamber Efendimiz'e. gâr da onun haline bakıyor. Onun güzel güzel nurlar içerisinde tefekkür ve düşüncelerini sanki dışarıdan seyretiyor. Ne olacağını bazen merak ediyor. Amcazadesi Mekke-i Mükerreme'nin en alim adamı, kütübü salifeyi, geçmiş kitapları, peygamberlere inen kitapları okuyan ve gerçekleri yakından takip eden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 Gerçi peygamber efendimizin peygamberliği kainatın varlığından evvel muhterem müminler <gülüyor> Ya ya. Aleyhissalatü vesselam efendimizin gençliğinde Kapı caminin kürsisinden muhterem Müslümanlar, İmamı ı Kastelani'nin dünniyesinden peygamber efendimize diğer enbiyaya verilmeyen vasıfları size haftalarca anlattım buradan aylarca anlattım hatta peygamber kasayısı Mustafa <gülüyor> suyutinin 3 ciltlik bir eseri var muhtemem İmamı imam-ı kastelani'nin var üzerine 8 cilt Zürkani'nin şerhi var aa ah, ah, muhtemem şair öyle diyor bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa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 Miraat gecesinde, Ra'yıtu Cibri ile inde sidrati, aleyhi sittüm mina, sittüm eti canahin. Sidrey müntehada gördüm Miraat gecesinde, sidrey müntehada üzerinde 600 kanadı vardı diyor. <gülüyor> Canabu Cebrail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 heyeti asliyesini bırakarak müşfik bir dost suretinde aleyhissalatü vesselam efendimizin kucakladı ve kaldırdı. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Biliyorsunuz ta mahalle mektebinde bize hocalarımız dört beş yaşımızdayken öğretmişlerdi muhterem O zamanlar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 arzu ettikleri, istedikleri şekli ve surete girerler. Taife-i cin, al şeyatın, alevden, ateşin şulesinden, melekler de Hz. Muhammed'in nurundan yaratılmışlardı. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın yaratılışla maddesi nurdur. Şimdi muhterem Müslümanlar eğer dışarıda hoparlörümde konuşuyorsa tabi onlardan biri onlardan biri oradan geçiyor filan hamurdanarak geçiyor ya hiç sormayın İslamcı genç haberin var değil mi hamurdanarak geçiyor yahu diyor 20. asır diyor herkes fezaya çıkıyor diyor atom devri lazer devri diyor Hoca sıkmış kürsüye hala Cebrail'den, nurdan yaratılan meleklerden bahsediyor. Bunun devri çok daha geçti diyor. <gülüyor> Muhterem müminler, inşallah İslam bütün saltanatı ile kainatı kuşatacak ve biz bugün de sağ olacağız inşallah. Evet.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 İkra, diyor. İkra, oku ya Muhammed. Allah'ın Resulü, ma'ene <gülüyor> bi'kari'in. Ben okuyucu değilim buyuruyorlar. Yani şimdiye kadar, <gülüyor> ya, kafirler, kafirler, şatlasalar da, patlasalar da, İslam peygamberi ezelden ebede bütün ilimleri Allah'ının rahleyi tedrisinden öğrenmiştir. Nebiyi, Arabiyi, Ümmiyi, Mekkiyi, Kureyşiyi, Sümmel Medeni, muhterem <gülüyor> Müslümanlar. Evet, her haliyle Vahdaniyet medresesinde Hazreti Adem'in hocası kimdi Müslümanlar? Ben bazen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 Fekal enbiuni bi'asmaha ulayyin <gülüyor> kuntum sadikin muhtarem isimlar bidayetle ey benim meleklerim arz üzerinde bir er bir insan zatıma bir halife yaratacağım ne dersiniz melekler biraz buruştular kendilerine göre tabire caizse, biraz kekremsi bir tavır takındılar galu etek alu fiha ben yusulu fiha ve Ey bizim Allah'ımız yüce Rabbimiz az üzerinde kan döken can yakan, fesat çıkaran bir halkı mı yaratacaksın? Melekler böyle verdiler. Nurdan yaratıldıkları için Cenab-ı Hak istişarenin sünnet olduğu buradan da çıkıyor muhterem mümkiler. Mühim bir işi yaparken mutlaka istişare ediniz. Peygamber Efendimiz ve فِي fil Cenab-ı Hak'tan bunu telakki ediyor. Ya Muhammed bir işi yapacağında sahabenle istişare et ve izâ azemte fetevekkel alallah bir şey azmettin mi artık Allah'a teslim ol ve tevekkül et, ihtimad et sonunu Allah'u Zülcelal yaratır ve lütfeder teala melekler böyle kan dökücü can yakıcı beşeri mi halk edeceksin <gülüyor> diye verdiler ben sizin bilmediğinizi biliyorum ey meleklerim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 Allahümme la mani'a lima atayit ve la muti'e lima menat ve la radde lima qazayt, ve la yenfe'u zelceddi min kelcet. tamam mı? gençler bilhassa sizler mutlaka izberleyeceksiniz Allahümme la mani'a lima atayit Rabbim sen bir şeyi verdin mi kimse mani olamaz <gülüyor> bir çeşmeyi sen kapattın mı kimse açamaz bir kazayı sen mukadder kıldın mı kimse rededemez evet <gülüyor> Velâ yanfa'u zel-cedd min kel ke ebede bütün kainatta şan ve şöhret, emir ve murat ancak senindir yüce Rabbim. Hiç kimse, kimse kimseye sen yazmadan fayda veremez. Hiç kimse, kimse kimseye sen yazmadan şerrî dokun şerrini dokunduramaz. Yüce Rabbim daima bizim için hayırlar takdir buyur ya Rabbi diye dua ediyoruz. Bu temsimalar Hacı Vesile hocamı gene rahmetle yad ediyorum de böyle bir şeyi söyledi mi? Konya radyolarından birinde Hacı Bey Hocamızın saat dokuzu yirmi geçeden herhalde ona kadar Hacı Bey Hocamızın sohbetini veriyor Konya radyolarından biri. geçenlerde kulağıma geldi. Koca kutup konuşuyor işte. O günkü sohbetlerinden banta kayıt edenleri veriyorlar. Ya bu da büyük bir nimet değil mi muhterem Müslümanlar? Ya ya ya bir imkanı olsa da Peygamber Efendimizin banttan bir sesini dinleseydik değil mi Muhtemelen Ya Hacetü'l-Veda'da deve üzerinde konuşmasını bir kaydetseler de bir dinleser. <gülüyor> Muhtemelen Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri eğer gönlümüze ışık verirse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 Peygamberler peygamberinden söz açacağız inşallah. Sadece muhterem Müslümanlar şurayı tamamlıyorum. Peygamber Efendimiz Gâr-ı Hira'da Cebrail kaldırdılar. İkra ya Muhammed. Ma ene bu. Bir daha sıktılar böyle. Hatta hasale minni'l-cehd. Peygamber Efendimiz diyor ki bayağı takatımız zorladı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 Ey İslam'ın aleyhinde olanlar, İslam geldiği zaman cemiyetler geri kalır diyen alçak düşünceli zavallı sefiler. Cenabı Cibril'in İslam peygamberine getirmiş olduğu 6666 ayeti ilahiye 600 sayfalı Kur'an-ı Azim'in ilk ayetleri böyle başlıyor. Es'ad billah. İkra bismirabbikal lazî halak خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَبْ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ اللَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 5 ay-i ve Kapı caminin muhterem müminleri iman dolu insanlar Hz. Muhammed'in ümmeti size söylüyorum size söylüyorum Kur'an-ı Kerim'in 6000 bin küsur hayatının ilki ilk kelimesi o diye başlıyor oku İslamiyet cemiyetleri cahil mi bırakır pu senin suratına ya ya 1400 küsur sever karı hırak. ve Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimesi ilk ayetleri ikra oku bismirabbike'l-lazi o Allah ki beşeriyeti insanlığı ve bütün mahlukat, mahlukatı yoktan yarattı yaratıcı Allah'ın ismiyle adıyla oku khalaqal insane min alaq insan oğlunu uyuşmuş kan evvela beni, sonra kan muhterem müslümanlar sonra et sonra içerisinde kemikler summa enşeynahu halxan akhar sonra cenab-ı hak orada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 Burada bile söyleyecek çok şey var Müslümanlar. Fakat vakitler böyle geçici. Dünya ömrü de bu kadar çabuk geçici işte. Tedbirli olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Akıbeti hayatımızda gülerek ölmek için bugünden hazırlıklı varmayı nasip etsin Rabbimiz. ''Halakal insana min halak bin alak'' buyurduğundan sonra Cenab-ı Hak. ''İkra ve Rabbükel ekramüllezî alleme bil kalem'' Dikkat buyurunuz oku o en kerim olan Rabbi'yi adıyla oku ki allemel insana malem insana bilmediğini kalemle öğretti diyor insana bilmediğini kalemle talim etti yani İslam'ın ilk emri muhterem bümdeler, oku ve kalemle başlıyor yazmakla başlıyor ya onun için memleketin genç evlatları memleketin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 Cahil kaldık diye 100 seneye yakındır memleket evladına zehirli hatlar yutturmuşlar. Evet bu teremsimalar kendilerin beyhaneler, kerhaneler ve kumarhanelerde meşgulken Avrupa.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 hidayetiyle gönlümüzden tutup zatına çekecek diye dua ediyoruz şunu istiyoruz dedelerimize layık bir millet olarak yeniden yaşarsın Rabbimiz bizi inşallah ecdadımıza Osmanlı'ya layık layık olarak Rabbimiz yeniden yaşarsın inşallah muhtemel sözümü bir Osmanlı şairinin Peygamber Efendimizin söylediği bir dörtlüğe getireceğim ve dersi keseceğim bir iki dakika geç girsem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 ''Değişmem muhina heft asumanı ya Rasulallah'' ''Bir kılına, sakalın bir teline yedi kat gökleri sitveyi müntahasıyla verseler almam ve değişmem ya Rasulallah'' ''Duyunca makdem-i teşrifin Adem sulb pakinden'' Duyunca makdemi teşrifin Adem sulb-ü pakinden değişti habbeye bağı cinan-ı ya Resulallah. Hazreti Adem, Hazreti Adem sulbünden Muhammed'in geleceğini duyunca cennet bahçelerini iki buğday tanesine değişiverdi geçti diyor. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar cennette kalacaklardı.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 sulb pakinden fakinden Muhammed'in geleceğini böyle fısıltıyı duyunca değiştiği habbeye bağı cinanı ya Resulallah evet muhterem Müslümanlar biz o peygamberi zişanın ümmetiyiz elhamdülillahi teala ya muhterem bimmiler. ve inşallah Peygamber Efendimiz'den deryadan bir katre güneşten bir zerre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 ve Hızır Aleyhisselam ve birçok büyüklerin Hacerler Efendi Hazretlerinin imamlık devresinde sabah namazını kapı camiinde o cefenin arkasında kıldığını söylerdi bu da biraz akıl tavrı bir şey ama ne olacak zaten akıl ne ki yani Mevlana'mız evet Mevlana'mız öyle diyor akıl yar ve yarem, yaverimiz mükellefiyetin sırrıdır diyor aş alemine geldi mi çamura gömülmüş eşeğe benzer devindikçe batar diyor Aşk alemine geldi mi? Feritkam Ferit Dini felsefeli esaslar Diyanetin baskılarından Feritkan merhum Kemal Edith Bey'in üstad Feritkan merhum öyle diyor Bu akıl denen iblis diyor Meğer ki vahiy ile ışıklana Duyuyor musunuz Müslümanlar? Bu akıl denen iblis diyor Meğer ki vahiy ile ışıklana Eğer vahiyden ışık ve nur almazsa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 Afusayrettin kardeşim zaten hüdde de birkaç defa söyledi. Ben de bir defa söyleyeyim de Kapı Camii'nin yardımında, tamirinde bizlerimle bir el emeğimiz, bir şeyimiz bulunsun dedim. Onun için ben geçen sefer İmam yaptığım gibi Rabbi Zülcelal'i muhafaza bursun gösterişten esirgesin. Kendi rızgımdan ayırarak 5 milyon Kapı Camii'nin tamirine veriyorum. Ve kardeşlerimden de bugün şöyle bir cüzdanlara silki verin bakalım diyorum şu kapı camimizin şu kapı bitecek zannetme mümin kardeşim verince verince bitecek zannetme bire on verecek bire yedi yüz verecek bire اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاهُ بِغَيْرِ ve فَهْوَاسِنْca bire hesapsız verecek inşallahu teala Allah'ın ahdi bu اِنَّ Allah la يُخْرُفِ الْمِعَادِ cenab da ahdinden dönmez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 da olur ya, evladımız böyle demiş. Binlerli biz mabedimize bakacağız. Bu çürümekten, tahriyetten, haraptan kurtulacak inşallah. Böyle kapı caminin fezdü bereketi, bıraktığımız evlatlar ve torunlarımızın da irşadı kıyamet sabahına kadar, sabahına kadar Nur içerisinde devam edecek inşallahu teala. Salü ala Rasulina <Sessizlik> Muhammed. <Sessizlik> Buyurun, aşk ile kelimeyi şahadet. eşhedü <Sessizlik> <Sessizlik> en la ilahe illallah. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ كَلِمَيْا تَيِّبَيْا مُنْجِيْا مُبَارَكَسِيْا çene kapamalar nasibi mukadder eyleye hakkı hak bilip hakka itiba, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi Salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye şeriatı Garra-i Muhammedi Mustafaviye temessük ve ittibalarımızı yevmen fevma müzdad eyleye bize ve bütün din kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram ile. Subhan Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve Selamun Aleyl Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha.